Sin seni doğarken aladı insan bu son olsun bu son doğarken aladı insan bu son olsun bu son. Sanat hayat devam ediyor. Eee Pare merhaba Nor Radyo ve Sanat Hayat dinleyicileri. E, sanat Hayat'ın 11. programına geldik. 11. programda konuğumuz eee Çalgıcıoğlu kendisi tiyatro oyuncusu, yazarı ve sanat yönetmeni. Bugün kendisiyle Osmanlı ve Günümüz Ermeni tiyatrosuna, Agop Baronyan'ı, Agop Vartonyan gibi önemli isimleri, Ermeni Köy ve Kasabası'ndaki tiyatro kültürünü ve bugünün Ermeni Tiyatrosu'nu konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Baron. Hoş bulduk. Heyecanlıyız. Hem programın genelinde yani 11 program boyunca hiç tiyatrodan konuşmamıştık. Sizle Ermeni Tiyatrosu'nu konuşmak bizim için ayrıca güzel bir şey. Teşekkür ederim. Ee, sizi aslında birçok dinleyenimiz tanıyordur zannediyorum ama hani kısacık da tiyatro ilişkinizi de tanımak maksadıyla siz hazır buradayken ben hiç aktarmayacağım kendim. Hem biraz sizi tanıyalım hem de aslında tiyatro ilişkinizin nasıl başladığını bu tiyatro aşkının nereden geldiğini araştırmalar yaptığınız konularla ilişkilerinizi sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Ee, doğum tarihimden mi başlayayım? Siz bilirsiniz. <gülüyor> 1950 yılında doğdum. Ee, i̇lkokul ve ortaokul tahasi, tahsilimi Ferik Ömer Ahmetçiyan okulunda. Ondan sonra liseyi Getronagan'da okudum. Ee, üç yıllık bir iktisat fakültesi deneyimim oldu fakat bitiremedim iktisat fakültesini. O zamanki öğrenci olayları nedeniyle ben tam bir 68 kuşağı olduğum için. Ondan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. E, 74 yılında zannediyorum. Evet 74 yılında oradan mezun oldum. Tekstil tasarımcısı olarak şu anda da bir emprima atölyem var. Ve profesyonel anlamda e, kumaş baskısı yapıyorum. Yani tiyatroyla hiçbir ilişkisi yok şu anda yaptığım işin. Ama güzel sanatların bir dalı olduğu için bir şekilde bağlantıda kurabiliriz. Hı hı. Tiyatroyla olan ilişkime gelince... İlk ortaokuldayken e, orta ikinci sınıftaydım zannediyorum. O zaman okulumuzda yıl sonu müsameresinde iki tane oyun sahnelenecekti. Bunlardan bir tanesi... Molière'in Zoraki hekimi, hı hı. diğeri de yazarını şimdi hatırlayamadığım Giragos Caşarana Caşaranı diye Ermenice biri oyundu. Biri Türkçe, biri Ermenice'ydi. Fakat beni oynatmak gibi bir niyetleri yoktu zaten. Hı hı. E, çünkü Bir de ben ortaokuldayken özellikle çok ufak tefektim. E, pek fazla göze çarpmazdım. Ama ben o kadar çok oynamak istiyordum ki böyle içimden gelen bir şeydi. O kadar yalvardım, yakardım, ağladım, ayaklarımı yere vurdum, <gülüyor> olay çıkardım okulda ki... E, ...oyunu yönetmen hız kiçimiz, yani bizim ortaokula bakan bir abimiz vardı, o yönetiyordu. Mecbur kaldı, <gülüyor> beni oyuna aldı. <gülüyor> İlk macera böyle başladı, sanırım 63 yılıydı. Bu sene benim 50. yılım, <gülüyor> 50'de bitti galiba. Ee, ondan sonra ESEAN derneğinde bir takım oyunlar Oynamaya başladım Biraz kabiliyetliymişim galiba ee, Birkaç oyun orada oynadım ee, ESEAN'da özellikle Ardavas Bezircihan'in Mertak'ın Batmutunu diye bir Oyununda oynamıştım Daha önce yine bir Molière oynadık Bilgiç Kadınlar oynadık Rahmetli Aragürde'nin yönetmenliğinde Sonra bu Bertag'in Batmut Yununu oynarken Orada da sapık birini Canlandırıyordum <gülüyor> Çok sevgili Rahmetli diyeceğim şimdi Dostum abim tiyatro için Benim için e, Misak Toros ve Berberyan Adları çok önemlidir Misak Toros Beni seyrediyor <gülüyor> ve çok beğeniyor Ve beni Getronagan'a transfer etti ya ben o zaman Getrogan'da okuyordum ama tiyatroyu Esayan'da oynuyordum hı hı. Ve ben oradan işte 1970 yılıydı Getrogan'a geçtim Paralı Artin oyunuyla O da Yervantodya'nın Çarşılı Artin oyunundan Yine Aragürde'nin adaptasyonu Paralı Artin Misak'la öyle oynamaya başladık İşte 72, 73, 74 ondan sonra Full Misak'la, Misak, Misak Torosyan'la Ki sonra Toros oldu Birçok oyun oynadık Figürasyonla başladım. Ee, mesela Paralartin'de Hagop Çekiç diye bir ototamircisi oynuyordum. Misak da herhalde beğenmiş beni ki ondan sonra hep başrol başrol hatta e, tabii o zaman saçım maçım da vardı. <gülüyor> Fena da değildim yani hep jönmen <gülüyor> oynuyordum. Ee, dolayısıyla Misak'la epey bir yolumuza devam ettik. Sonra Arta Berberian girdi hayatıma o da rahmetli. Yani benim tiyatroda şu anda eğer ben bir şeyler biliyorsam veya bu işten anlıyor diye kendimi hissediyorsam bunlara Misak Toros'a ve Arta Berberyan'a borçluyum. Arta Berberyan bana tiyatroda araştırmayı öğretti. Yani neyin için yapmamız gerektiğini. Hı hı. Misak çok fazla o işlerle ilgilenmezdi. Sadece oyunun iyi olması için gerekeni yapalırdı ama Arta abi ki benim eniştem Hı hı, evet, sevgili Bercu'yu Berber yanında... Eşi, e, eşi yani evet. kız kardeşimin hı hı. eşiydi o da. Ee, onun sayesinde araştırmaya başladım hı hı. ben. Birçok oyunda oynadım. Yani şimdi atların sayarsak herhalde programımızın <gülüyor> süresini sonuna <gülüyor> Bir programda da, da ayrıca evet. onları konuşalım. <gülüyor> ayrıca onları konuşuruz. Ee, en son işte hem yönetiyorum hem oynuyorum hem dekorlarını yapıyorum hem de elimden geldiğince bir şeyler yazmaya da çalışıyorum hı hı. aslında en son oynadığımız oyun sanıyorum 2006-2007 yılıydı Karagözyan Derneği'nde Grand Majestic hı hı. diye bir oyun oynadık Verci Berberian'ın yönettiği bir oyundu. Ondan sonra derneğimiz yıkıldı. Hı hı. İşte o şişideki o gökdelen yapıldı. Dolayısıyla evet. biz de sokakta kaldık. Hı hı. Ve Berberian Kumpanyası diye bir kumpanya kurmuştuk biz 87 yılında. Bu kumpanya da böylece dağıldı. Şimdi kumpanya e, kendi adıyla bir iş yapmıyor. Herhangi bir tiyatro hı hı. yapmıyoruz, bir oyun yapmıyoruz. Başka arkadaşlarımız yapıyor ama e, bir şekilde zamanında yollarımızın kesiştiği sonra ayrı ayrı gruplar kurduğumuz arkadaşlarımız var. Hı hı. Onlar şimdi devam ediyorlar. Ben ama Berberian Kumpanyası adı ile yani mümkün olduğunca o adı kullanıyorum. Hı hı. Boğaziçi gösteri sanatlarıyla hı hı. oradaki arkadaşlarla oradaki tiyatro topluluğuyla bir şeyler yapmaya hı hı. çalışıyorum. Ufak ufak oyunlar oluyor. Ee, işte mesela William Saroyan'ın Bitlis ziyaretiyle ilgili kısa evet. bir oyun yaptık. Orada Saroyan'ı canlandırdım. Hmm. Ee, daha sonra ben de buyiklerin sırrını soracaktım da. <gülüyor> <ben. gülüyor> Saroyan buyuyordu. Ee, o o buyikler hep vardı, evet. ee, ezelden beri var. Bana vardı. da ona anısatlısınız. Evet. Tiyatrocu kişiliğinizde bilim Saroyan'ın oyunları da gelince aklıma. Evet, <gülüyor> ee, bir ara gençlerle çok tiyatro kursları yaptım. Şu anda sahnelerde olan Tabii ki amatör sahnelerden bahsediyorum hı hı. genel anlamda birçok tiyatrocu genç kişi şimdi artık orta yaşlı falan böyle kırk küsür yaşında oldular hep elimden geçtiler bir şekilde hı hı. onlara hep e, tiyatrocu olmayı öğretmeye çalıştım ben illa ki oyuncu olmak gerekmiyor hı hı. iyi bir tiyatro seyircisi hı hı. tiyatronun teknik işlerinde iyi bir görev alan, iyi bir kişi olmak, ışık, iyi bir ışıkçı bile olandır. Ama önemli olan yaptığı işi sahneyle ilgili yaptığı işi bilerek, isteyerek ve doğru hı hı. yapmak. Amatör veya profesyonel olmanın bu konuda benim için hiçbir farkı yok. Çünkü e, bazı insanlara göre, aa bunlar amatör canım derler ve affedici gözlerle oyunu izlerler ki şiddetle karşıyım ben buna böyle bir şey yok amatörle profesyonelin arasındaki tek fark acemilik değil para alıp almamaktır evet. hepsi o ben 50 yıl amatör idi ise amatör bir oyuncu olarak kendimi e, addediyorsam ben şimdi acemi miyim yani evet. bir şekilde ama e, bu farkı koymaya çalışıyorum. Hı hı. Yani çocuklarıma hep bunu öğretmeye çalışıyorum ki amatör olanların e, boş vermemesi lazım. Hı hı. Canım hani bizde çok vardır cemaatte dernek tiyatrolarına gideriz. Olsun olsun iyiydi. Değil bizim çocuklarımız bizim <gülüyor> çocuklarımız deyip icabında bazen oluyor. Sahnede saçma sapan oyunlar oluyor. Olsun olsun olsun. Hayır böyle bir şey yok. Tiyatro çünkü ya vardır ya yoktur evet. ya tiyatro oynarsın ha epik oynarsın dramatik oynarsın başka absürt tiyatro oynarsın ama doğru oynamalısın. lazım. Yani e, genel anlamda bu benim tiyatro geçmişimle ilgili. Hı hı. Daha sonra işte musiner Ertuğrul'la Vartan e, Papazyan'ın e, bir araya geldiği bir oyun yaptık yine BGS'de de. Hı hı. Hakoparonyan'la ilgili... Evet, ona ayrıca geleceğiz. Ha, bir, daha önce bir ondan önce <gülüyor> ha, şark dişçisiyle evet. ilgili de yine Boğaziçi'nde <gülüyor> küçük bir kısmını yapmıştık. Öyle mi? Ha, ben de oradan Nigo'yu oynamıştım mesela. <gülüyor> <gülüyor> daha sonra bu şark dişçisi çıktı. <gülüyor> ee, araştırmalar yapıyorum. Bir takım de Paros'ta yazıyorum <gülüyor> tiyatroyla ilgili tiyatro tarihimize ışık tutmaya çalışıyorum. Çünkü unutuluyor. Evet. Artık e, en son araştırmacılar artık e, şeyden sonra, ha, rahmetli Hagopayvaz'dan sonra adam kalmadı. Ben şu anda Abdurrahman Çelebi olarak <gülüyor> elimden geldiğince bu işi devam ettirmeye Ne güzel. İyi ki devam ettiriyorsunuz. İyi ki bizlerle de paylaşıyorsunuz. <gülüyor> Sağ olun. Programdan önce de hani konuşmuştuk sizinle ee, bu Anadolu Tiyatrosu, e, Türkiye Tiyatrosu'nun aslında temellerinin atıldığı bir takım zamanlar unsurlar var. Hani bugünden de bahsettik böyle birdenbire geçmişe gideceğiz ama... E... Osmanlı'daki Ermeni Tiyatrosu Osmanlı Ermeni Tiyatrosu'na biraz bakıp hatta sizi biz bir e, berber yanına e, Güllü Agop'un mezarını bulma maceranızı biliyoruz. Biraz evet. o maceradan bahsedip e, Vartovyan'dan e, bahsedip aslında şöyle birazcık Osmanlı Ermeni Tiyatrosu'na bir bakalım. Ondan sonra da yine adım adım e, bahsettiğiniz bugüne gelelim istiyorum. E, ondan önce unutmuşuz iletişim bilgilerimizi verelim. Bizi dinleyen konuklarımız soru sormak isterlerse bize katkıda bulunmak isterlerse www.facebook.com/norradio twitter.com/norradio adreslerinden bize sorularınızı, katkılarınızı iletebilirsiniz. Çok seviniriz. Ee, buyurun sizi dinliyoruz. Bütün bu öğrenmek istediğiniz şeyleri ben anlatmaya kalkışırsam herhalde program sabah <gülüyor> kadar sürecek. Ne güzel. Benim kenem açıldı mı zaten durmaz da. Şimdi genel anlamda Osmanlı Ermeni Tiyatrosu, Osmanlı Ermeni Sahnesi ...denildiği zaman... ...18. yüzyıla dayanıyor bu iş. 18. yüzyılda... ...özellikle... ...batı anlamdaki... ...tiyatro... ...çünkü batı anlamdaki tiyatrodan... ...önce... ...biraz köylerden, kasabalardan da biraz bahsedecek olursak... ...seyirlik... ...oyunlar daha çok o zamanlar var. Yani... ...Karagöz-Hacivat resmen yok... ...Orta Oyunu resmen yok... Hı hı. E, ...veya Meddah resmen yok... ...ama Anadolu'da... Hı hı. ...bütün bunlar... ...isim değiştire, isim değiştire... ...adı Meddah olmayan Meddahlar var... Hı hı. ...Adı Karagöz-Hacivat olmayan... ...Gölge Oyunları var... Hı hı. ...ve bütün bunlarla birlikte... ...genelde... ...Sirk diye... ...adlandırılabilecek... Hı hı. ...veya Panayır denilebilecek e, yılın belli günlerinde kurulan eğlence mekanları var. Hı hı. Köylerde, kasabalarda, Anadolu'da ve buradaki eğlence mekanlarında seyirlik şeyler de var. Bunların içinde mesela e, bazen filmlerde görürüz işte vücuduna zincir sarıp parçalayan bir adam hı hı. efendim e, ne bileyim ipin üstünde yürüyen cambazlar, biri, cambazlar falan hı. filan bu konuda ilk resmen e, adıyla bir böyle gösteri bir panayır organize eden Hovannes Kasparian hı hı. diye bir adam Hovannes Kasparian Aramyan sirkinin kurucusu Hovannes Kasparian ee, daha önce Beyolunda da bir takım gösteriler yapmış. İşte kuvvetli adamlar var. Kendisi mesela şeymiş çok güçlü kuvvetliymiş. Böyle zincir falan koparırmış. At cambazları var, hı hı. ip cambazları var. Ve arada ufak pantomima deniyordu o zaman bildiğimiz pantomim. pantomim. Sessiz oyunlar var. Hı hı. Arada taklitler var. Daha sonra bu taklitler ve sessiz oyunlar ufak ufak senaryolar halinde halka sunulmaya başlanmış yani başı sonu olan hı hı. şeyler olmaya başlamış sonra bu ufak tefek senaryolar bir takım oyunlardan alınıp oyunların enteresan sahneleri sahnelenmeye başlamış hı. derken işin içine ışık girmiş hı hı. eşya girmiş makyaj girmiş yani adı resmen tiyatro olmayan bir panayır havasında geçen ve köy köy dolaşan hı hı. işte hatta bir köyün efendim çok e, kuvvetli adamı hı hı. diyelim öbür köyde kurulan panayırdaki kuvvetli adama kafa tutuyor hı hı. ne kadar güzel bir şey köy hayatına bakar mısınız bir ihtiyaç olarak tiyatro bir gösteri evet. sanatı doğuyor insanların bayağı bu gereksinimi ve o gereksinimi karşılıyorlar Tabii. aslında yani ve o ağırlık kaldırmalar da özellikle o devrelerde genelde koyun, sığır, hı hı. iki tane koyun, iki tane sığır, yok kaldırmak, onu çekmek, yok hı hı. itmek falan gibi yani halter malter gibi şeyler yok tabii hı hı. ki. Veya çok büyük odun, ağaç kütleleri kaldırmak falan gibi yapılıyor. Şimdi e, bu bahsettiğimiz kasparyan daha sonraları Gedikpaşa'da Paşada bu ıı, 18. yüzyıl sonları 19. yüzyıl başları yani 1810-15 tarihlerinde Gedikpaşa'da Sulye diye bir adam var bir Fransız var. Bunun bu bir sirk kurmuş. Sulye Sirki diye. Bu Sulye Sirki'ni satın alıyor, kiralıyor daha hı hı. doğrusu. Ve orada bugünkü bildiğimiz Sirk konsepti içinde bir sirk yapıyor. İşi daha çok büyütüyor Hı -hı. yani. Vahşi hayvanlar filan da bir şekilde Hı -hı. bulunuyor artık. Nasıl buluyor veya hangi vahşi hayvandır? <gülüyor> vahşi hayvan derken aslandan mı bahsediyoruz? Yoksa çok aksi bir kediden, kediden mi, mi? bahsediyoruz bilmiyorum ama vahşi hayvan diye Hı -hı. geçiyor. Ee, bu tür gösteriler or oralarda yapılmaya başlanmış ki daha sonraları herhalde sohbetin içinde yerini bulacaktır. Güllü Agop da hı hı. ilk bu suliye sirkini kiralayarak şeyden Kasparyan'dan, o da ondan kiralıyor. Kiralayarak tiyatroyu Osmaniye orada kuruyor. Hı hı. Şimdi bu ön bilgiden sonra batılı anlamdaki Türkiye'deki tiyatroyu yani batılı anlamda derken sahnesi olan hı hı. ...perdesi olan veya olmayan... ...ışıkları olan, hı hı. kostümü, dekoru olan... ...genelde üç tarafı kapalı... ...ön tarafı seyirciye açık olan... Hı hı. ...İtalyan sahne dediğimiz... ...sahne şeklinden hı hı. bahsediyorum. Bu... ...Türkiye'de... ...İstanbul'da özellikle... ...bir takım zengin amiraların... Hı hı. ...köşklerinde, yalılarında... ...küçük küçük gösteriler halinde başlamış... Amatör çizgide. Tabi o zamanki köşkler... E, Boğaz'da bir sürü köşk görüyoruz öyle. Metrekarelerini gözünüzün önüne getirseniz Salonunda tiyatro oynanabilecek e. metrekarede evler var Hı -hı. orada. Bazıları mesela Boğaz Odyan diye e, bir amira var o devrelerde. Ki bu Darpane'nin önemli e, memurlarından biri. Boğaz Odyan mesela evinin çatı katında bir sahne yapıyor. Hı -hı. Ve burada... Ve e, şimdiki durum da bir şekilde aynı. Okul öğrencileri, okullarda öğrenci olan, Ermeni okullarında öğrenci olanlar orada oyunlar yapmaya başlıyorlar. Ve bu arada Şahinyanlar'ın köşkü var mesela hı hı. bu amaçla iş yapan. Bu arada bu tip insanların yani zengin diyebileceğimiz hı hı. insanların çocuklarını tahsil için eğitimleri için Venedik'e gönderiyorlar Venedik'e ve Paris'e gönderiyorlar ve e, Venedik ve Paris'teki muhtaryanlılar evet. yani Mutar Abba Hayır başkanlığında ki panstırlarda bu çocuklar mesela Bunlar içinde sayabileceğimiz en önemli isimlerden Sırbiyon Hekimyan var Mgırdiç Beşiktaşlayan var İlyas Çayyan var hı hı. Bu çocuklar hem Paris Mekhitaryan'da Hem de Venedik Mekhitaryan'da Manastır'da inanılmaz bir şekilde tiyatro kültürü Alıyorlar hı hı. Gerçi oynadıkları oyunlar Genelde dinsel içerikli Veya e, <gülüyor> Trajediler Destanlar gibi Bir takım oyunlar e, Orada da kız yok tabii ki hı hı genelde kız rolü olmayan oyunlar oynanıyor ama bir tiyatro kültürü o şekilde o çocuklara hitayalılar tarafından veriliyor ki bunu çok iyi bir şekilde sevgili hocamız Davos Levon Zekiyan evet. San Lazar'daki tiyatroyla ilgili bir kitabı vardı. Evet. Ben de onun nacizane Türkçeye çevirdim. Bu da çevirdiğim kitaplardan Hı -hı. biri. Şimdi kaynak kitap olarak evet. kullanılıyor orada. Çünkü çok önemli. Çok değerli, önemli bir kitap. Öyle. Çok önemli bir kitap. Gerçi görüntüsü çok ince bir kitap ama T gladyatörlerden beri Hı -hı. alıyor işi ve o işte son zamanlarda çok televizyonda ünlü olan Spartaküs Hı -hı. dizisindeki o gladyatör sahnelerinin Ermeni tiyatrosuyla ilişkisi olabilir mi? Olamaz'a kadar gidebilen Hı -hı. bir araştırma o. Daha sonra işte bizim e, Yervant Baret Manok arkadaşımız o da o da bir kitap, da bir Hı -hı. kitap hazırladı ve orada Ermeni harfleriyle Türkçe oyunlar, işte ya e, Yahudi Sarraf ve Mehmet Çelebi falan gibi ve bu. 1790'larda yazılmış. Şimdi Murat şeyde Sellazar'da çok büyük bir yangın çıkmış 1790'ların sonunda sonlarına doğru ve o yangında bütün yazılı belgeler yok olmuş. Hepsi yanmış. Kalanların içinden seçilen 6-7 tane oyunu da e, Baret arkadaşımız kitabında evet. belirtti. Aslında bu çok enteresan bence. Çünkü ilk Türkçe oyun olarak hep Şinasi'nin şair evlenmesi evet. diye bize ezberletilmiştir. Ama Böyle bir şey gerçek yok. öyle değil. <gülüyor> Kesinlikle yok. Yani bu oyunlar var. Evet. Ve de bu oyunların bir de enteresan tarafı Ermeni oyunlarda hep tiplemeler var. Ermeniler, Hı -hı. Yahudiler, Rumlar var. Ermenci harflerle yazıyor ama hepsi de ee, kendi aksanlarıyla konuşuyorlar. Hı -hı. Yani biz Ermeniler nasıl bir aksanla konuşursak Hı -hı. öyle konuşuyor. Rum öyle. Öyle yazılmış yani. Hı -hı. Yazılma şekli de öyle. Onun için o bana çok enteresan bir Evet gelmiştir. çok keyifli de olur aslında öyle bir oyun izlemek. Şimdi konuğumuz bir tiyatrocı olunca hem de güzel bir anlatıcı olunca ben böyle kesmeye doyamıyorum gönlümden de geçiyor ama sizi bir dinlendirelim Baron bir şarkı dinleyelim siz de bir nefeslenin dinleyelim evet sonrasında devam edelim Cem Karaca'dan tekrar dinliyoruz bu sefer Namus Belası. Aa açın. Düştüm <gülüyor> akılsıtanlarına <acıkmış>. övüt vereni bolu olur. Düştüm sudanlarına ÖVÜT veren hep olur toplasam bu öltüleri buradan köye yol olur toplasam o öltüleri buradan köye yol olur.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 Suna Sela kardeş yatarısınral bizim Kız gelinin suna boylu doyamadan biz misin Kız gelinin suna boylu doyamadan biz misin Tasna Leyla açıp oturmadan dizdinse Tasna Leyla yüzünü açıp oturmadan dizdinse diz almış kaçırırmızları seni sa avamış seni çok gertmişler namus belasına kardeş koyduğumuz can bizim namus belasına kardeş koyduğumuz Sanat hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar, Nor Radyo ve Sanat hayat dinleyicileri programımıza e, konuğumuz boz çalgıcı ile devam ediyoruz. E, en son sizden e, geçmiş bir evet. e, Ermeni tiyatrosu e, tarihi dinliyorduk. Devam edelim. Evet, e, aradan... Heyecanla bekliyoruz çünkü devam. Aradan önce söylediğim gibi hı hı. E, bir takım varlıklı ailelerin çocukları e, Sen Lazara, Venediye ve Paris, Murat Rafaelian'a okumaya gittikten sonra oradan öğrendikleri, rahiplerden öğrendikleri tiyatro kültürünü İstanbul'a getiriyorlar. Ve aslında... Bu amatörce evlerde, yalılarda, köşklerde devam eden tiyatrolar biraz daha profesyonellik kazanıyor. Hı hı. Profesyonelliği biraz önce söylediğim anlamın tamamen tersine halkın kullandığı anlamda kullanıyorum şimdi. Yani ustalık hı hı. olarak profesyonelliği kullandım burada. Hı hı. Ee, biraz daha öyle ustalaşıyorlar. Fakat o devrelerde ki bu 1820'ler filan oluyor. 1815-1820 gibi bir tarihte. Şimdi o devre kadar İstanbul'da hiç tiyatro yok muydu? Vardı hı hı. aslında. Galata daha doğrusu alkı şimdiki zannediyorum Alkazar Sineması. Yani Saint Antoine Kilisesi'nin Beyoğlu'ndaki Saint Antoine Kilisesi'nin karşısında ee, bir tiyatro vardı. Hı hı. Bu Fransız tiyatrosu adıyla bilinirdi ve burada operalar, operetler oynanırdı. Mesela ilk orada oynanan oyun lükres Borgia. Operet. Hı hı. Ve de İtalyanca. Hı hı. İstanbul'daki Levantenler ve Gayrimüslimler ki bunların içinde yani Müslüman Türkler yok kesinlikle hı hı. yok. Bunlar bu oyunlara giderlermiş izlerlermiş ama halkla hiçbir ilişkisi yok. Hı hı. Yani halkın izleyip de Zevk alabileceği oyunlar değil o çünkü şey. konuları ne diyecek Nükres borcuya bir operadır hı hı. İşte Sezar Borjeya var o da öyle bir şey. Hı hı. Ee, bildiğiniz la Traviatalar hı hı. falan bilinen hı hı. bu operalar evet. aydalar hı hı. falan bu tip operalar oynanıyor. İnsanlar işte buradaki levantenler yani Hı -hı. yabancı tabağalılar diyeyim bir şekilde veya yabancı Hı -hı. menşeili vatandaşlar izliyorlar. Hı -hı. Bir de saray erkanı Hı -hı. tabii ki. Onlar izliyorlar. Bu eğlence şekli yani sahnede bir şey seyretme e, şerefi demeyeyim de hakkı Hı -hı. sadece bu adamlara Hı -hı. verilmiş durumda. Daha sonra Mikail Naum adında bir adam yine aynı tarihlerde şu anda içinde bulunduğumuz binanın çok evet, yakını yakınında. yani Çiçek, çiçek Pasajı. Hı. Çiçek Pasajı o zaman adı Hristaki Pasajı ve orada Naum Tiyatrosu'nu hı. kuruyor. Hatta bu sokağın adı da Sahne Sokak. Evet. Ne hikmetse sahne sokağı yaptılar çünkü bu sokağın adı aslında tarihte tiyatro sokağı olarak geçiyor. Hı hı. Onu sildiler sahne sokağı yaptılar olsun hı hı. ona yine, da razıyız evet, yani yine evet. o, biraz. o da aynı şeye giriyor hı hı. Naum tiyatrosu Naum sahnesinde Mikail Naum ve o devrede padişahtan ferman alınıyor tekel alınıyor hı hı. İstanbul'da tiyatroyu sadece ben yaparım diye yani çünkü ...hep e, tekel verilirdi o zaman. Hı -hı. Mesela ipek tekeli var, ekmek tekeli var. Hı -hı. Farklı farklı. Yani padişahtan fetva alınıyor ve sadece o yapabiliyor. Mikail Naum da 15 yıllığına... ...tiyatro yapma tekelini alıyor padişahtan. Hı -hı. O sıralarda da Hasköy'de... ...Bedros Magakyan diye... E, çok kısa süren tiyatro geçmişi olmasına rağmen Bedros Magakyan ve onun arkadaşlar Ermenci oyunlar yapıyorlar ve Hasköy'de bir tiyatro binası yapıyorlar. Ama bu Mikael Naum tekeli var diye jurnal ediyor ve dolayısıyla gidip o şeyi Hasköy'deki tiyatro yıkılıyor. Hmm. Padişah yıktırıyor yani. Yapmayın zaman... de demiyorlar yıkılıyor direkt. Tabi tabi tabi resmen yıkılıyor. Ki daha sonra böyle bir yıkılma hikayesi daha anlatacağım size çok hmm. kısaca. O da çok önemli. Böylece daha sonra e, biraz daha aşağıya gidersek Taksim İstikametine doğru e, Tokatlayan Oteli'nin olduğu yerde Kafe Oriyental. Kafe Oriyental de tiyatro haline getiriliyor. Ona göre ışık düzeni ve baya yine bu amiralar yani 5000 bin altın falan gibi bir masrafla restore ediliyor sahnesi ışıkları falan filanı ve orada da Şark Tiyatrosu kuruluyor. Hı hı. Ki Şark Tiyatrosu da Osmanlı tiyatro tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü şu anda ismini bildiğimiz, ismini andığımız hem Ermenilerden hem Türklerden yani Musiner Turul'a kadar diyelim, hatta Musiner Turul bile ucundan kenarından bulaşmış olabilir. Hepsinin Şark Tiyatrosu ile hı hı. ilişkisi var. Böylece daha profesyonel anlamda tiyatrolar yapılmaya başlanıyor. Hı hı. Tiyatro oyunları yap yapılmaya başlanıyor. Ve daha çok halkın da dikkatini çekip daha çok seyirci e, getirebilmesi için de bir takım şeyler düşünülüyor. Ha bu arada şunu da belirteyim. Bu Mikail Naum'un da yaptığı yani Naum tiyatrosunda da oynanan oyunların %99'u Ermenice. Hep Ermenice oynanıyor Hı -hı. oyunlar, oyuncularda hep Ermeni zaten. Hı -hı. O zamanlar kadın Hristiyan oyuncu da yok sahnede, Hı -hı. Müslüman erkek veya kadın oyuncu zaten yok Hı -hı. sahnede. Ama kadınların da Ermeniler içinde kadınların da sahneye çıkması yasak. Hı -hı. Demek ki 1850'ler falan ve hatta. ...yine adı çok ünlü Mardiros Mınakyan... Hı hı. ...ki Mınakyan Tiyatrosu diye... ...bir ekol olmuştur... Ee, ...ilk kez sahneye... ...Aristodem oyununda... ...Aristodem'in kızı... ...inşallah yanlış söylemiyorumdur... ...Eksiria adında... ...13 yaşta bir kız çocuğunu canlandırarak... Hı. ...sahneye çıkmıştır... ...bizim tiyatrocularımızın geçmişinde... ...yani tarihe mal Hı -hı. olmuş tiyatrocularımızın geçmişinde. Muhakkak saniye çıkışlar %90 kız rolüyle oluyor. Hı -hı. Yani e, kadınların saniye çıkması Hristiyanlarda Hı -hı. da yasakmış o zamanlar. Gerçi 60 sene sonra Müslümanların yasağı kalkmış. Hı -hı. O ayrı. O ayrı. E, böylece işte profesyonel anlamda tiyatro yayılmaya başlıyor. İlk telif eserimiz diyebileceğimiz, hmm. halkın güncel hayatından alınan, halkın problemlerini anlatan ilk telif eserimiz Aldatılan Eğinli diye bir oyun. Bunu yazan Thomas Berend diye bir adamcağız. Ve hatta Aldatılan Eğinli oyunundan dolayı bu oyunun İstanbul'da oynanacağı duyulduğu için bütün eğinliler İstanbul'a akın hmm. etmiş. ...eğinlileri kimse aldatamaz diye. <gülüyor> Çok enteresan... Yani ...kapılar falan kırılmış ki... ...kimdir bu eğinliği aldatan Allah görelim Allah. diye... ...bütün eğinler... ...insanlar artık o zamanın... ...vasıtalarıyla ne şekildeyse... ...İstanbul'a akıl etmişler. Şimdi tiyatro tarihini... ...bugüne doğru getirecek olursak... ...daha bir sürü böyle... Hı hı. E, ...kronolojik de gidersek ki... ...biraz sıkıcı olur... Bir sürü isim sayabiliriz Hı -hı. ama Bunların içinde en önemlilerinden biri ya Veya birkaç önemli isim sayayım Ki bunlardan bir tanesi Bedros Atamyan Hı -hı. Bedros Atamyan da Mıkhtaryanlıdır Hı -hı. Ee, Bedros Atamyan çok iyi bir Shakespeare yorumcusu Olmuştur Hı -hı. Ve adam mesela Hamlet'i Oynayabilmek için iyi oynayabilmek için Danimarka'ya gitmiş iki Bayağı. sene orada tavan nakkaşlığı yapmış ki Danimarkalıların yaşamını öğrensin diye çok geç genç yaşta ölmüştür. Tiyatrocuların %99'u 50 yaşını göremeden ölmüştür. Ay. Sefaletten sürekli turne halinde oldukları için Anadolu'nun köylerinde at sırtında, sandalyelerde uyuyorlar bilmem ne. Besin yok, gıdasızlık falan filan. Çoğu tüberkülozdan o yüzde He. ölen yüzde doksanın tabii ki. Hago paronyanda tüberkülozdan ölüyor. İşte Bedros Atamyanı, Tolmaz fasulyacıyanı sayabiliriz. Tomaz fasulyacıyan, Anadolu'da tiyatro denildiği zaman Tomaz fasulyacıyan, yani Ahmet Vefik Paşa'nın valiliği esnasında onun e, şeysiyle sponsorluğuyla ve tiyatroya olan sevgisiyle Thomas Fasulyacan Bursa'da tiyatroyu geliştiriyor. Edirne'ye turne yapılıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerine hatta Mısır'a kadar turneler yapılıyor. Hı -hı. Thomas Fasulyacan'ı İstanbul dışında tiyatro olarak sayabiliriz. Mardros Munakyan'ı tiyatroyu günümüze bağlayan yani Darülbedai'ye bağlayan kişi olarak anmakta Hı -hı. yarar var. Ve bu arada Kasten adını atladığım Mardros Munakyan'dan bir önce benim için çok önemli olan Hagop Vartovyan Hı -hı. var. Yani Güllü Hagop. Yani Güllü Yakup. Hı -hı. Yakup Mehmet Efendi. Bu kadar ad adamın adı var. Hı -hı. Şimdi Güllü Hagop akıllı bir adam. İstanbul'da Türkçe tiyatronun da para getireceğini hı hı. anlamış. Ve ben bunu bugüne kadar e, zannederdim ki sadece zaten bütün araştırma kitaplarında Güllagop'un ne kadar akıllı olduğunu eğer yeterli tahsili olsaydı bir bankayı mükemmelen yönetebileceğinden falan bahsedilir. Çok zeki, nasıl para kazanılacağını çok iyi bilir hı. diye bahsedilir. Evet zeki bir adam ama o zamanlar şu andaki Ermenilerin suçladığı gibi suçladığı anlamda Türkçe oyun yaptığı için Ermeniliğe ters davranmıştır. Lanet olsun gibi bir mantık vardır. Hı hı. E, tarihteki Ermeniler. Mesela Bedros Magakyan hep Ermenice tiyatro yapmış ve Gül, Güllagop Hagop Artövyan Türkçe tiyatro yaptığı için nefret ediyor. Hı hı. Nasıl Ermenice yapmaz da Türkçe yapardı. Yani bu, o garip milliyetçilik Ermeniler'de de var. Hı hı. O devrede yani. Eğri oturalım, düz konuşalım. Ve ben bugüne kadar bu fikrin e, Vartovyan'ın olduğunu zannediyordum. Meğerse değilmiş. Garabet e, Papazyan diye bir sürü oyunu Türkçe Ermenice'ye çeviren, Türkçe'ye çeviren bir yazar ve şair onun kumpanyasına o giriyor aklına hı hı. ve de illaki diyor ki Türkçe oyun yap, Türkçe oyun yap ve biraz önce konuşmamız, sohbetimizin başında söylediğimiz o Sulye Sirkini, Gedikpaşa'daki Sulye Sirkini kiralıyor Hâkob Vartovyan tiyatroyu Osmaniye adında adını da öyle koyuyor ve padişahtan 10 yıllık tekel alıyor Hı -hı. ve kendisinden başka hiç kimse tekstli yani metinli Hı -hı. ve suflörlü oyun oynayamaz diye bir tekel alıyor Hı -hı. fakat tiyatroyu çok geliştiriyor hatta enteresandır kadınlar o zaman tiyatroya geliyorlar kafes arkasından seyrediyorlar ve ücret ödemiyorlarmış Hı -hı. çünkü zaten gelmiyorlar Hı -hı. Ama Vartovyan kadınların gidip gelmesini sağlayınca hı hı. afişlerin altına kadınlar ücret öderse iyi olur falan gibi bir takım <gülüyor> yazılar koymuş. Ayrıca da tabii o zaman elektrik elektrik bu tip hı hı. şeyler olmadığı için gecenin bilmem kaçında özellikle Ramazanlarda iftarda başlayan oyun savurda bitiyor. Hı hı. Dolayısıyla gecenin o saatinde Sokaklarda tekin olmayan o karanlık sokaklardan bir kadının evine dönebilmesi mümkün olmadığı için, Gopfertoyan taksi işte seferleri koymuş, arabat arabalar, taksiler, fayton iki attı Pythonlar <gülüyor> ve ücretsiz kadınları evlerine kadar götürüyor. Ya büyük hizmet olmuş. Çok yani. büyük hizmet evet. ve dolayısıyla kadınlar bu can güvenlikleri işte o zaman. Osmanlı ile ilgili filmlerde izliyoruz işte sokak arasından biri çıkar bıçağı dayar, soyar, öldürür tecavüz eder hı hı. ama burada taksiyle gidip geliyor kadınlar hı hı. dolayısıyla kadınlar daha çok tiyatroya gidip gelmeye başlıyorlar ama bir takım nedenlerden dolayı özellikle tanzimat zamanında diyelim e, tabi Türkler de artık Müslüman Türkler de tiyatro seyretmeye başlayınca Ermenilerin aksanı ufak ufak batmaya başlamış. Hmm. Ve bir kurul oluşturmuş Hago Fartovyan. Ermenilerin aksanını düzeltmek için bir kurul oluşturmuş. Bu kurul tabi Türklerden oluşuyor. İçinde Namık Kemal, hmm. Şemsettin Sami, Ahmet Piddat, Abdülhak Hamid hmm. gibi böyle insanlar var. Ve bunlar kadrodaki Ermenilere aksan öğretiyorlar. Türkçe aksan öğretiyorlar. Tabi iş ondan sonra çığırından çıkıyor. Bunu başka bir vesileyle, vesileyle anlatırım size. Hatta oradaki kadın oyunculara sarkıntılık ediyorlar. Hmm. Ne oluyor? Hmm. Marin kadrodaki en önemli oyunculardan en güzel Adamo Kamelya'yı oynayan hmm. Margaret Cotie'yi oynayan kadın Şemsettin Sami'den hamile kaldığı için intihar etmek zorunda kalıyor ve sahnede intihar ediyor üstelik de. Yani bunlar çok enteresan ve trajik ha, olaylardır. Çok, trajik, çok dehşet içine şaşırtmayan şeyler olaylar evet. yani. Ve bunlar mesela o devrede bu ekip hakikaten önemli oyunlar yazıyor. Mesela Vatan yahut Silistre Hı -hı. ilk kez Tiyatroya Osmanlı'da sahneleniyor Güllagop kumpanyasıyla ve oynayan Oyuncuların hepsi Ermeni, bu da işin ironik Hı -hı. yanı. Ama mesela orada önemli rollerden biri hatta başrol, İslam Bey var, yüzbaşı İslam Bey. O Mardiros Monakyan oynuyor mesela. Hı -hı. Ve de Türk milliyetçiliğini, bir şekilde Turancılığı, Padişah'a karşı bir ayaklanmayı anlattığı için sürekli içinde Müslümanlıkla ilgili övgüler ve Padişah'ın istibdadına karşı ayaklanmalar içeren bir teksti ...oynayanların tümü Ermeni. Hı hı. Bu da işin komik yanı. Evet. Ee, ve bir iddiaya göre ki... ...ben de onu henüz kanıtlayamadım... ...Namık Kemal... ...Vatan Yavsı Ermeni Ermenice harflerle yazmıştır. Öyle mi? Bu kadar tarihimizde önemli olan bir şey. Henüz e, tam emin değilim... ...ama bir kere Ermenice harflerle... ...yazdığını çok iyi biliyorum... Ama Vatanya Silistre Ermenci harfleri yazıp yazmadığından %100 emin Hı -hı. değilim. Ama %80 araştırmalarıma göre öyle. Ve hatta biz tiyatrocular oyundan sonra veya bir tiyatro sohbetinden sonra dikkat ederseniz her ne kadar sürçülisan ettikse affola affola diye bir Hı -hı. laf ederiz. Bu laf buradan geliyor işte. Çünkü Ermeniler sürçülisan ediyorlar aslında hmm. dolayısıyla bu devrede bunlar şart koşmuşlar ki Türkçe'yi siz bozuk konuşuyorsunuz özür dileyin gibi bir şey ve onlar da her ne kadar sürçülisan ettikse affola derlermiş ki evet. şimdi mi, bu böyle bir eski diye, <gülüyor> <gülüyor> diye kullanırız biz evet. ama çıkış noktası Aa, o bol bol anlatmak lazım yani. Yani evet. ve tabi Agop Partovyan başı belaya giriyor bu vatan yahut silistreden dolayı ondan sonra işte besa oyunundan dolayı çünkü padişah karşıtı hmm. oyunlar bunda ve saraya, saraya alınıyor hmm. saraya alınmak demek o devrede çünkü Ahmet Mithat da saraya alınmıştı hapse sokulmak demek çünkü saraydan dışarıya çıkması yasak hmm. sadece sarayda saraya alınmasının sebebi padişahın gözünün üzerinde olması hmm. saraya alınıyor ve orada Müslüman oluyor Yani aslında baskı altında Tabii. Şimdi bütün araştırmalarımda Şöyle bir şey var İhtida etmek din değiştirmek Hı -hı. demekmiş Mesela o devrelerde İhtida eden bir Ermeni avukat var Adını şu anda tam hatırlayamıyorum <gülüyor> İhtida ettiği zaman Gazetelere geçmiş Hı -hı. İnanılmaz törenler yapılmış Adamın sünneti bile yapılmış çünkü bir Müslüman kadını seviyormuş. Hı -hı. Ve Müslümanlarda bir şekilde e, hak dini diye kabul edildiği için Müslümanlığın Müslümanlığa geçmek bir doğru yolu bulmak Hı -hı. anlamında olduğundan bu hep mesela bu Ermeni avukatta olduğu gibi afişe edilir, duyurulur evet. ve bir kişi daha doğru yolu buldu diye kabul edilir ama... Güllagop'ta böyle bir şey hiç yok. Hı hı. Ve bütün araştırmalarımda, özellikle Metin Andın yazdığı kitaplarda, Güllagop saraya alındı ve ihtida ettirildi hı. diyor. İhtida etti demiyor. demiyor. ya yani biz zorbalık hı hı. var işin içinde. Ve enteresandır. Üçüncü karısı... Müslüman bir kadın hı hı. kendisi 50 yaşındayken 18-20 yaşında bir kadınla evleniyor veya daha belki de biraz daha hı hı. E, kadının yaşı büyük onun yaşı biraz daha genç olabilir ama 30-35 yaş farklı ve kadınla evlendikten sonra bu düğün Müslüman kadınla düğün kilisede yapılıyor yani burada çok büyük bir çarpıklık var evet. Ama daha sonra Paskalya'da Güllagop e, komiyon almak üzere yani bizim hağortutyun dediğimiz hani o tuzsuz şarap ekmek hı hı. Paskalya'da onu almak üzere kiliseye gittiği zaman papaz bunu kovuyor ama. Senin ne işin var burada? Kalk git bu kilisede diye. Ama düğünü kilisede yapılıyor. Hay Allah. Burada bir çarpıklık evet, var. Evet. Bir çelişki var. Bir çelişki var. Şimdi Ermeniler... <gülüyor> adam Müslüman oldu diye adamı sevmiyorlar hı hı. Türkler bu dönme ya bunun dibi Ermeni zaten deyip hani Ermeni olmak küfür gibi de kabul hı hı. ediliyor ya bu adam dönme ya falan onlar da sevmiyorlar adam iki dinden havara kalmış hı hı. Ermeniler de sevmiyor Türkler de sevmiyor ve Vasfi Rıza Vasfi Rıza Zobur Ahmetli bu adamın Güllagop'un veya Yakup'un her neyse Türk Tiyatrosu'na katkısını o kadar e, kabul etmiş durumda ki adamın mezarını bulup yaptırmak için çok uğraşıyor. Hı hı. Ve ben o zaman, o, ve ben bu adamın mezarını sonunda buldum. Ortaköy-Beşiktaş arasında Yahya Efendi Mezarlığı denilen de, Müslüman Mezarlığı'nda hı hı. yatıyor Güllü Agop. Ama Yıldız Sarayı'na... <gülüyor> Yıldız Sarayı'na duvarı bitişik olan bir mezarlık bu ve padişah sülalesinden de çok insan var. Hmm. Ayrıca da Sabetaylar da var orada. Enteresan bir mezarlık o. O mezarlıkla <gülüyor> sonra ilgili var. Evet. <gülüyor> mezarlıkla ilgili de çok değişik bilgilerim de var ama şu anda yeri değil. Hıhı. <gülüyor> enteresan güllü ağabey orada yatıyor. Hı hı. Ve ben bu mezarı bir, bir buçuk sene aradım. Ondan sonra buldum. Onunla ilgili de minik bir film de yaptık. Evet. Ee, fakat o mezarı bulduğum zaman yani 2011'de zannediyorum oldu bu iş. O taşın bir taşını bulduk çünkü. Hı hı. O taşın üzerinde burada Türk tiyatrosunun kurucusu yani kurucularından biri değil kurucusu hı hı. Güllü Yakup Efendi yatmaktadır Fatiha yazıyor hı hı. bu taş Şimdi ile Facebook'tan da paylaştık o bahsettiğiniz taşın fotoğrafını ne da. güzel ne hı. güzel ee, dolayısıyla yani kurucularından biri değil kurucusu bu evet. kelime benim için önemli hı hı. ve bu e, ben bu taşın hangi tarihte oraya konulduğunu o zaman bilmiyordum taşı bulduğumda. Ama daha sonra araştırdım öğrendim ki 1972'de Basri Rıza Zobu tarafından konulmuş hmm. o taş oraya. Tabii biz bu taşı bulduktan sonra o taş ekibi, taş bulma ekibi tahmin ettim ki o taşorya konulduğundan beri hiç kimse başında dua etmemiştir Hı -hı. hiçbir dinsel bağıntım yoktur benim ama ekipte Müslüman arkadaşlar da vardı kameramanlardan biri bizim Uluç diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Uluç eser. diğeri de işte bizim Serda kız kardeşim de vardı dedik Güllü Agop biz seni bulduk ama senin başında hiç kimse dua okumamıştır herhalde dedik ben bir bardak suyla taşını yıkadım hem bir Fatiha okuduk. Hem de bizim e, göklerdeki kutsal babamız Hayrmeri evet. Hayrmeri okuduk. Dolayısıyla adam bu kadar zamandır gökyüzünde e, sahipsiz dolaşırken şimdi çift taraflı torpil göndermiş olduk. <gülüyor> Muhammed de orada, İsa evet. da orada artık aralarında paylaşsınlar da <gülüyor> olacaksa. Dolayısıyla Barto şeyin Vasfi e, Rıza'nın da bu adamın mezarını veya Güllagop üzerinde yoğunlaşmasının en büyük nedenlerinden biri tiyatronun kurucusu olarak kabul ettiği için Darül Bedai'nin duvarına Güllagop'un resmini asmaya hmm. çalışıyor. Fakat o zamanki hükümet de buna e, karşı, karşı, çıkıyor. karşı çıkıyor. O yüzden o kadar geç asılıyor o fotoğraf. Hala asılı değil. Öyle mi? Bu fotoğraf orada yok. Şeyle karıştırıyorum. Bir yerde Bercy Berberya'nın bir yazısında bahsediyor fotoğraftan ama uzman başka bir yerde başka bir yerde tabii ki ee, şu anda şehir tiyatrosunun Musiner Ertuğrul sahnesinin lobisinde bir sürü Ermeni oyuncu evet. var Hı -hı. <gülüyor> ama onların arasında güllü agopi yok Hı -hı. çünkü Darül Bedai oyuncusu değil Hı -hı. ve Basri Rıza o devrede o zaman diyor Ahmet Fehim'in de fotoğrafını koyalım diyor Hı -hı. ikisini yani ki bir Müslüman bir Hristiyan Hı -hı. Onu, onu bile kabul etmiyorlar ve şu anda ben yine de soruyorum bizi dinleyenler var. Ahmet Fehim'in mezarının yerini bile bilmiyor bir sürü insan evet. Ahmet evet. Fehim Bence Mardiros Mınakya'dan sonra <gülüyor> çok önemli Müslüman oyuncular içinde en önemlilerinden biri ki mezarı meraklısı varsa Büyükada'daki Müslüman mezarlığındadır kimsenin aklına gelmez Büyükada'daki mezarlığına bak onun için söyleyeyim gidip orada bulsunlar <gülüyor> ve yani o fotoğraf hala oraya asılmadı ben iddialıyım 2014 sonuna kadar bu Darül Bedai'nin bu yıl kuruluşunun 100. yılı oradaki üst düzey yöneticilerle de görüştüm sanıyorum Güllagop'un resmini oraya asma şerefi bana ait olacak. Ay ne kadar geliyorum. seviniriz. Vallahi şiştim şiştim ben. <gülüyor> 2014'ün sonuna kadar bu iş olacak. Yani burası. Evet, bu böyle. Şimdi evet. Şarkı Destçisi mi geçiyor bebek? Aynı öyle çok geçelim. Kısa. Hani şehir tiyatrosundan da bahsettik. Ee, uzun zamandır birkaç sezondur oynuyor. Siz evet. çevirdiniz Şarkı Destçisi. Hugo evet. Baronya'nın çok önemli bir oyunu. Üç kere izledim doymadım daha izleyeceğim. O harika kostümler, makyajlar, müzikler, evet. oyunun temposu insana bir daha bir daha izletiyor. Ve yani yüz, küsür, yüz küsür yıl sonra şehir tiyatrosunda Baronya'nın oyunu alkışlanıyor. Aslında hani bir yandan kötü bir şey, trajik bir şey. Ama en nihayetinde sonunda olan da bir şey. Evet. Ee, sizin payınız çok büyük bir oyunun bize ulaşmasında. E ee, sizden Baronya'nın oyunu biraz dinleyelim süreci. Vaktimiz kısıtlı ama bunu es geçemeyiz mümkün değil. Evet, onu çok çabuk çabuk anlatayım <gülüyor> o zaman. Ee, bu şark dişçisi, yani Ermenci adıyla Arevelyain Adam Napuji oyununu... Garibanım Hagop Paroyan hiç izlememiş. Ay. Yazmış 1869'da. 1869'da yazmış ama hiç izleyememiş oyunu. Hatta kitap olarak bir bastırmış sonra beğenmemiş, toplatmış. Sonra bir daha bastırılmış. Yani bu oyun biraz böyle problemli bir oyun olmuş. Hı. Bu oyunu tercüme etme fikri yani Fırat Güllü... Hı hı. bana bunu empoze etti ki olsa abi bu işi sen yaparsın bilmem ne falan ve bu şekilde ben bu işi tercüme etmeye başladım ve tabi bilgisayar kullanmayarak tercüme ediyorum kalemle bildiğiniz kağıdın hmm. üzerine yazarak resmen öyle emek tükenmez kalem denilen adının ne kadar yanlış olduğunu kanıtladım <gülüyor> yani <gülüyor> haberi tükeniyor çünkü ve oyunu tercüme ederken sanıyorum o sırada gökyüzünün bir tarafı açıktı ve yukarıdan sesim duyuldu benim. Ve dedim ki, çünkü Müsahip Zaden'in İstanbul Efendisi oyununu izlemiştim şehir tiyatrosunda birkaç kez ve Engin Alkan yönetmişti oyunu. Oyun, o rüküş oyun inanılmaz bir hale girmişti yani şark dişçisi gibi. Yazarken kendi kendime dedim ki, ya Tanrım, şu Engin Alkan, bir şekilde şu oyunu okusa beğense ve de yapsa ne güzel olur dedim. Çünkü bir tiyatro oyununu yani replikler halinde bir tiyatro oyununu kimse satın alıp okumaz. Hı -hı. Yani eğer o oynanacaksa bir işe yarar. Yoksa Hı -hı. git roman oku kardeşim yani Hasan böyle dedi Hüseyin evet. böyle dedi. diye Anlamsız. Yani yapıyordum ama işte <gülüyor> edebiyat tarihine bir belge kalacak Hı -hı. ha diyordu diyordum. O sırada herhalde gökyüzü açıktı ses duyulmuş, ve ses evet. duyuldu ve Engin Alkan Mimesiste hı hı. bununla ilgili bir yazı yazmıştı Fıratlar Fırat Güllü bunu okuyor ya bu nedir bilmem ne falan filan diyor kitabı buluyor kitabı okuyor kitabı beğeniyor <gülüyor> ondan sonra gel buraya balsın. Ay çok güzel ve bu iş bu şekilde başladı ve. E, oyun yapıldı inanılmaz bir şekilde tabii ki Engin Alkan'ın bu oyun üzerindeki e, emeği çok çok büyük gala gecesi benim için çok önemliydi onu çok kısa e, geçeyim size gala gecesine e, sağ olsunlar beni de çağırdılar gala gecelerinde biliyorsunuz özellikle şehir tiyatrosunda emeği geçen herkesi sahneye çıkarıyorlar hı hı beni de sahneye çıkardılar bir şekilde Engin Alkan davet etti beni sahneye bütün tiyatro musiner Ertuğrul salonu ayağa kalktı yani şaşırdım heyecanlandım gözlerim doldu dağıldım falan filan insanlar çok beğenmişlerdi ve ondan sonra ki benim asıl hedefim oydu Engin Alkan seyircileri durdu alkışı durdurdu şimdi de dedi bir alkışta dedi Hagop Baronyan için dedi ve ilk kez bir Ermeni'nin adı bu kadar emek verdiği bir güzel sanatlar dalında ilk kez bir Ermeni'nin adı için ayağa kalkıldı ve alkışlandı. Hagop Baronyan için ben o insanları ayağa kaldırttım. Afişte, tiyatronun afişinde... Şark dişçisinin hemen altındaki ikinci boy punto yazılarla evet. Hagop Baronyan yazıyor. Hmm. Ve Hagop Baronyan adını şehir tiyatrosu personeli e, butaforundan, perdecisin, perdecisinden, gişecisinden, genel sanat yönetmenine kadar diyorlar ki Boğuz Bey veya Boğuz abi senin sayende biz bu Hagop Baronyan'ı öğrendik. Şimdi internette bir Hagop Baronyan giriyorsunuz. Aman Tanrım neler çıkıyor. Her bir sırrı. 3 sene önce böyle bir şey yoktu. İşte ben bunu yaptım. Bunun için çok gururluyum. Bir de şu Vartovyan'ın resmini oraya asarsam. Ay çok sevindiniz. Gerçekten harikasınız. Bu kadar, yani cenem yani... titriyorsunuz <gülüyor> çok sevindim gerçekten. Yani e, programın sonuna geldik keşke gelmesek devam edebilsek en ama son... bence bir program daha yapabiliriz yapar en son bir şeye bağlayayım aslında bu benim için de çok <gülüyor> enteresan şu andaki Ermeniler ne yapıyor evet. e, hemen onu Hı -hı. E, bu aynen şey gibi oldu evlerde e, derneklerde şurada burada başlamıştır Hı -hı. demiştim Genişledi, genişledi, genişledi, genişledi. Bütün Türkiye'yi kapsayan bir hale geldi ve başladığı noktaya geri döndü. Hı hı. Şimdi yine biz ve arkadaşlarımız, genç arkadaşlar veya benim yaşımdaki arkadaşlar, derneklerde, oralarda, evet. buralarda, küçük küçük amatör çizgiler içinde, yani para karşılığı olmaksızın hı hı. yapıyorlar. Bütün bu tiyatroda hep Ermeniler vardı. Şimdi niye Ermeniler yok diye bir soruyu... Herhalde ki biraz entelektüel olan, gazete okuyan, siyasetle ilgilenen insanlar sormaz diye evet. tahmin ediyorum. Şu anda Ermeniler tiyatro sahnesinde yoklar, tek tük var, yoklar. Niye yoklar? Ben biliyorum herhalde, sizler de biliyorsunuz. Evet, her programımıza aslında bahsediyoruz. Bu sefer siz böyle manidar söyleyince gerçekten söylemeyeceğiz. Ve siz de biliyorsunuz diyeceğiz. Ee, çok teşekkür ederim. Çok, Rica çok ederim. benim için de çok keyifli bir akşamdı. Bilmediğimiz bir sürü bir sürü şeyi dinledik ama hala kursağımızda kaldı. Bana yetmedi. Ee, umarım, Çağırın, gelirim ben. E, biz yapacağız kesin. <gülüyor> e, Şark dişisinden bahsettik. Aslında şark ve ufak bir bölümünü YouTube'da bulduk. Bu tanıtım filmi şeklinde olan kısmı. Böyle oradan sesler, müzikler dinleyerek kapatalım programı. Tekrar teşekkür edelim. Rica bize. ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Tiyatroya bu kadar önem verip tiyatro için bir program yaptığınız için... Artı mutlu oldum. Teşekkür ederim. Aa efendim, estağfurullah. Eee Kişarpari iyi akşamlar Nor Radyo ve Sanat Hayat dinleyicileri. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Büyük şamde mum metalı. Yetmedi. Bir de küçük şamde mum metalı. Antakara'da Fransız ve Bağlar Hastanesi'nde Babam diş ailesi çok zaman gece bastırır. Leheme <gülüyor> müdahale etmek lazımdır. Bana dedi ne Bir hastaya bakmaya başladı. <gülüyor> Birinin dişini çekmeye. Bir diş koldurmaya. Diş boşaltmaya. Ah ah ay. ah. Ah <gülüyor> Bizim zengin bir eşek olmak. Bilemedim lazımmış eşek olmak planlı. Senin Bir koca bir bir hayır demek önce onun ellerini bağla. bana panikleme. Evet. Sakin. Sakin. sakin. sakin. Sakin. Sakin Anestezi de tamam. <gülüyor> Hiç utanmıyorsun değil. Bana bak arkadaşlar. Bana arkadaş. <gülüyor> evladım beni çözersem daha güzel bir pozisyona gelişin. <gülüyor> <Senyor makine>. <gülüyor> Sen yormak <gülüyor> makine. Sen zahmet etme evladım ben annemi. Nasıl bu <gülüyor> process hanede uşak girmesi lazım. Peki nedir? Tepuçak kimi oluyor? Yanlış mı koydum? Devlet ele alamamıyorsun seni. Seni haksızca da diyeyim mi? Demek kocanla da küsüverdin. Nasıl sansar, oynak kız var. Seni sevdiğin sanki kocalsan. Ben kocalsın. Seninle yani. de Ağırın, bir Ne Ne söyleyebilirim ki? <gülüyor> benim karnı e sen de benim seviyorsun. Bu hmm. hmm. Allah'cım sen hep benim gibi seviyorsun. Bir kalkalım mısın? Bir sonra haftaya görüşmek üzere hoşçakalın Başında rastladın ak sakallı birisine Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri Bağdaş kurmuş bir çınar Ne ustam hayatım sırrı ne Tepeden tırnağa aşığım ben Koskoca bir hayat var ökümden evet. akalı birisine, sine bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir cenam gibi sordum ona aşk ne ustam hayatın sırrı ne çetcem tırna. Aşığım ah, ben Kosmoca bir hayat varımda Selda kuşun karanlığında ürkütürsen tutamazsın Öçe de safanla men <Sessizlik> ardını